Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Meksika'dan gelen ekibin köpeği Proteo yaşamını yitirdi. Başka canların yanında son güncellemeye göre 29.605 kişi hayatını kaybetti. Ancak göçük altında yüz binlerin olabileceği iddiaları var. Hatay'ın Antakya ilçesi başta olmak üzere yerli bir olan çok sayıda bölge var. Yıkımın ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için çok sayıda ülkeden uzman ekip geldi. Meksikalıların yanında Proteo adlı bir köpek de vardı. Meksika Savunma Bakanlığı paylaşımında şunları kaydetti. Yol arkadaşımız Proteo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika ekibinin bir üyesi olarak görevini yerine getirildi. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz. Proteon'un enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği sanılıyor. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TMOB ve Türkiye Barolar Birliği, TBB, depremlere ilişkin sorunlara müdahale amacıyla Deprem Koordinasyon Kurulu kurdu. TMOB ve TBB tarafından yapılan ortak açıklamaya göre deprem felaketi öncesinde ve sonrasında yaşanan sorunları tespit etmek, gerekli durumlarda sorunların çözümü için müdahale olmak ve bundan sonra yaşanabilecek felaketlere ilişkin politika oluşturulmasını sağlamak üzere bir koordinasyon kurulu oluşturdu. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin eksiklik ve aksaklıkları görünür kıldığına dikkat çeken birlikler, hukuki ve teknik alanda tecrübe ve bilgi birikimine büyük ihtiyaç duyulduğunu belirtti. TİMOP ve TVB konuya ilişkin çalışmaların uzun vadeli olacağını en az birkaç yıllık bir dönemi kapsayacağının altını çizdi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun yani Türk Konfed'in 2023 Kahrama Maaş Depremi afet durumu raporu başlıklı bir yayını çıktı. 1999 yılında yaşanan Marmara depreminin verileri esas alınarak can kaybı ve mali hasara yönelik öngörüler var bu raporda. Marmara depreminde can kaybı 18.373 kişi mali hasar. 1999 kuruyla 17,1 milyar dolar hesaplanırken Marmara depremi verilerinin kullanıldığı metodolojiyle Kahramanmaraş depremlerinin 72.663 can kaybı ve 84,1 milyar dolar mali hasara neden olacağı öngörüldü. Öngörülen bu mali hasarın 70,75 milyar dolarının konut zararı, 10,4 milyar dolarının milli gelir kaybı ve 2.91 milyar dolarının ise iş gücü kaybı olacağı tahmin edildi. Raporda illerin milli gelire katkılarındaki azalmaya paralel olarak afete maruz kalan 10 ilin ihracatının ihracatı göğüsleyen liman altyapısının bozulmasının da etkisiyle 15 milyar dolar düzeyinin altına düşebileceği tahmin edildi. Mevcut şartlar altında bütçe açığının en azından 1 trilyon liranın üzerine çıkması beklenebilir. 2023'te nominal milli gelirin 18 trilyon lirayı aşması beklendiğini düşündüğümüzde bütçe açığının milli gelire oranının %5,4'ün üzerine geçerekleşmesi oldukça mümkün demiş Türk Konfederasyonu raporunda ve afet sonrası ekonomik toparlanma için de öneriler vermiş raporda şu dört öneri dikkat çekiyor örnekleri bulunan 7,8 depremin ekonomik etkilerinin makroekonomik ve sosyoekonomik analiz boyutuyla ayrıntılı incelemeler yapılmalı demişler etki analizi doğru politikaların kurgulanmasında yardımcı olacak şekilde depremle ilgili yasal düzenleme ve kurumsal yönetim konuları gündeme alınıp depreme dayanıklı daha iyi bir şehir planlamasına doğru örgütlenmelere fırsat vermeli diyorlar. Depremden sonrası için de yeniden inşa ve ekonomik gravitasyon süreçlerinde piyasa ekonomisini de esas alan bir ekonomik gelişme yaklaşımı çerçevesinde konu ele alınmalı demişler. İleriye yönelik yapılması gereken deprem riski ve ekonomik hazırlık çalışmalarında bilimsel yaklaşım ön plana çıkmalı. Depremde değil sadece iklime de dayanıklı, dirençli kentlerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Şu anda depremden daha büyük bir tehlike de gelmekte olan iklim krizi. Sadece Titus buzulu yani namı diğer kıyamet günü buzulu koparsa ki tırnaklarıyla tutunduğu söyleniyor Antarktika'ya deniz seviyeleri 65 cm yükselir. Bu da pek çok şehrin sular altında kalması, verimli Tarım arazilerinin ise deniz tarafından yutulması anlamına geliyor. Uluslararası Enerji Ajansının elektrik sektör raporuna göre, dünyanın elektrik talebi geçen yıl enerji krizi ve ılıman hava koşullarına bağlı olarak %2 azalırken talep büyümesi ülkelere göre farklılık gösteriyor. Anadolu Ajansının haberine göre Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yıl elektrik talebinde artış görülmesine rağmen Avrupa Birliği'nde düştü. Ve finansal krizden beri %3,5'luk bir gerileme kaydetti. Geçen yılki düşüşün ardından küresel elektrik talebinin 2025'e kadar %3 büyüme göstereceği öngörülüyor. Asya'daki gelişmekte olan ekonomiler bu büyümenin arkasındaki itici güç olarak öne çıkıyor. Dünya elektrik talebindeki artışın %70'inin Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkelerinden kaynaklanacağı hesaplanıyor. Dolayısıyla yenilenebilir kapasitesindeki büyüme ile bu kaynakların küresel elektrik üretimindeki payının ise 2022'de %29'dan yüzde %35'e yükselmesi bekleniyor. Bu talebi karşılayabilmek için iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.